Modern Sabahlar Başlıyor Yeterli diyoruz sevgili dinleyiciler Hepinize günaydın Modern Sabahlar'da gündeme bakma zamanı Fahir'in yüzü çok ekşidi de Katy Perry diye ama gelse, <gülüyor> gelse <Kate gülüyor> Ama Katy Hanım sanat hayatınız falan filan diye sorular sorar. Tabii ki yani sanat hayatınızda en sevdiğiniz şarkı Ve en sevmediğiniz şarkı, <gülüyor> şarkı. söylemekten hiç hoşlanmadığınız şarkı Sorular sormanın ve yeterli demenin hastası olduğumuz ee. bir günün Hemen ardından <gülüyor> Modern Sabahlar'dan bir kez daha <gülüyor> Günaydın sevgili dinleyiciler evet, Sevgili dinleyiciler dün daha gerçekten de modern sabahların lokal selebretliliğinin doruklarda olduğu keşke siz tabii ilk kısmında olmadığınız için belki de e, tam neyi ifade ettiğimi anlamadınız bu taş mektep ödülleri verildi. Aa, doğru o kısma gelemedik e, o kısma gelemediniz. Biz Maalesef de... Oktay'la e, önce bidon sonra su <gülüyor> Ondan sonra da subap arayışı içindeydik. Tatlı. Arabam ne yaptı? Harbat. Hararet. Bir de herkese de arabanın dedikodusunu yapmak zorunda kaldım. Abi tabii sıcaklar falan. Yok ısınlar böyleydi bu <gülüyor> Ya yani şimdi böyle anlatınca <gülüyor> arkasında böyle anlatınca komik olmuyor da ya komik evet. değil de böyle anlatınca çok çabuk tükeniyor. Hı. Yani ben e, Faire bugün sana onu sorarak başlamak istiyorum. Taş Mektep ödüllerine geçeceğiz çok önemli bir yerden çok değerli hediyeler daha doğrusu ödüller geldi bize ama bu adamla bir süredir veriyor, biliyorsun sağ olsun beni götürüyor oraya götürüyor buraya götürüyor e, oradan alıyor buraya götürüyor. götürüyor, götürüyor <gülüyor> Götürüyor getiriyor ya. Çeşit çeşit anılarım oldu ya Fahir. Yani bana göre hiç eğlenceli değil. Ama bir benim bir akıtmam lazım o anıları. Yani, yani o, o zaman bir anı gecesi yapalım. Gece değil de kitap tipi bir şey düşünüyorum. My right with Ege Kayaşan diye İngilizce yazıyor. Evet Çünkü İngilizce. İngilizce çok sıkıcı olacağı için belki İngilizce. <gülüyor> Türkçeye çevirmeyiz zaten. Ya da en azından abi. kitabın başlığı mesela. Kitabın adı İngilizce olur da. Ya Türkçe Veya... çevirecekse ben çeviririm zaten gene kimse bulaşmaz ona. O yüzden rahat ol Yani oralar kolay ya. Bu akşama yetişebilir yani... misin Oktay? <gülüyor> Bu akşama mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu akşama 7'de. Gelene büyük ihtimalle <gülüyor> tamamlayabilirim. Yok ya öyle uzun uzun faiz. Uzun uzun tamam. Gerçekten yani. O zaman en Ne olabilir? Günü... Ne olabilir diyenlerin açıp merakla okuyacağı bir kitap olacak. Her gün bir macera mı? Ya her... macerasız gün mü geçer ya macerasız... Bugünün macerası, macerası neydi peki? Bugünün macerası. Bugün daha idi. yeni başladığı için belki de hiç maceranız oluşmadı. Bugün neydi? Bugün radyolar dünyasından maceralarımız vardı. <gülüyor> bir barışma yani, oldu aramızda. Hep... Çünkü bir kanalı değiştirdim ben. Hı -hı. Hayatında ilk, hayatımızda yani ilk defa dinlediğimiz bir radyo e, kanalı ve bir radyo programcısı. E, değiştirdiğim evet. zaman tepkiyle karşılandım. <gülüyor> ve utanç içerisinde tekrar diğer tuşa basarak Sen, geri döndürdüm frekansı. Her zaman macera olarak düşünme. Karakter analiziyle de. tabii öyle başlayacak Ay. yani ama mesela hem geçen dün ne yaşadınız dün ne yaşadınız desem o <gülüyor> narım araba, küçücük arabanın içinde sticker kaybolması olayı var ha. 4 4-5 sayfa sırf bu tutar <gülüyor> ondan sonra su kaynatma hadisesi var uhu var uhuyla sticker yapıştırma <gülüyor> hadisesi sen sticker'ı aldın arabaya uhuyla mı yapıştırıyorsun hayır sticker'ı aldığı arabaya değil diğer aramanıza uhuyla yapıştırıyor <gülüyor> <gülüyor> neler neler. Parmakta yani. stiker tutma macerası gene Oktay demlesinde. Bir yani resmen şey yapıyor ya, iyi, çalıştırıyor arabada yani, öyle bedava. <gülüyor> Neyse bunları, bunlardan bahsetmeyeceğim. Uzun dışında, uzun kitapta, evet ya, e, anılarım, anılarım güflesinde yer vereceğim. Bir adı da şey olabilir kitabın yalnız Oktay. Ne? Başına gelen her şeyi hak ediyorsun da olabilir. Evet. Çünkü ben de bütün bu maceralar boyunca hep bu cümleyi duyuyorum. Dün hmm. mesela alışveriş merkezinden ayrıldık ya Fahir. Evet. Biz alışveriş merkezine gittik. Bir de yani kitabın ön sözünde mi anlatacağım, neresinde anlatacağım bilmiyorum. Minimum masrafla yolculuk yapmaya çalışıyoruz biz. Yani bu, bu MyRide bir EGK yaşının ana mottosu o. Minimum para harcayarak nasıl yolculuk yapılır? Onun da ipuçları. Mesela gittik biraz alışveriş merkezi. road da olabilir, o yazıldı gerçi de. Mesela alışveriş merkeziye girdik. Ne yaptık? E, otopark parası vermemek için mecburen bir alışveriş, alışveriş yapılacak ya. Evet. O alışveriş yapılırkenki maceralar. Sonrasında kaybolan fişin yarattığı <gülüyor> fırtına, <gülüyor> fırtına. Bir paniğe kapılıyor adam. İnanamam. Yani, Hala! Nerede fiş? Nerede? Böyle bakıyorum ben. Çünkü ben yani stikeri U yapıştırmış adam. Ne kadar etkilenebilirim fişin kaybolması. Bir noktada da tabii <gülüyor> artık Oktay'a oynamak zorundayım yani. Oğtay'ındı tabii park görevlisinde simit vermesidi. Ay hiç anlatmıyoruz. Tabii simit. Siz nasıl yani. bir hayatlar yaşamaya başladınız ya? 1 2 ay 3 ay bir ucuz bar... hayatlar vayır. <gülüyor> <gülüyor> Ucuz. mesela oradan peki, arabamızı alıp oradan otopark görevlisine simit vermek ne demek ya? Ya orada ekmek aldık, sandviç ekmeği. Bu Çünkü bir adam... Ben fiş uzatırken Oktay yandan simit uzatıyor. E biz yiyorduk. Adamdan canı çekmiştir, bir şey olmuştur, kokmuştur. Çünkü simit de değil böyle böyle havalı ekmekti de hmm. Havalı dedim yumurtalı. <gülüyor> yumurtalı. Sandviç ya ekmeği. Normal ekmeğe şeydi. yumurta koyup alışveriş yani, diye mı? yaptığınız şey ekmeği alıp hem arabada yeriz. Orada ikiye gibi... bölünüyorsun abi. Ya yani kitap okuduktan sonra anlayacaksın. Mesela e, yüklü alışverişi <gülüyor> Ege yaptı. Yüklü dediğim 10-12 liralık bir alışveriş. Daha küçük olanı en az ben ota... 30 lira yapmak gerekiyor. O yüzden 4 paket portakal suyu aldım. <gülüyor> He. Anladın mı şimdi? <gülüyor> Anladım. İyi. E, yani öyle yakında e, çıkacak. Tamam, tamam tüm marketlerde e, başka nerede satabiliriz? Benzinliklerde satabiliriz. Benzinliklerde satılsın. Hakikaten çünkü yol hikayesi ya. ...hem otobanlardaki benzinliklerde hem şehir içinde... ...bence çok da hoş olur gibi geliyor. Ne dersin Oktay? Çok güzel olur. Geç bile kalındı. Geç bile geç kalındı. kalındı, evet. Evet, e, ben Taş Mektep ödüllerinden bahsedeyim. Buyurun, evet, dur, dur, dur. ayrı kalın. Ben bu maceraları hep tek başıma yaşamaktan... ...açıkçası hicap duyuyorum. Çünkü bizimkiler biraz daha heyecan dolu. Ee, Öncelikle Ankara, Anadolu, Ankara Atatürk Ank Lisesi'ne evet, teşekkür Ankara veriyoruz. Ankara Atatürk Lisesi'ne kendi lisem diye söylemiyorum... Nerede bizim yani. ödüllerimiz Fahir? Hepimiz ayrı ayrı ödül yapmışlar. Onları arabada arab mı? Arabada. Arabada. Çünkü yükte de ağırca e, ödüller Hı. olduğu için. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şahane de bir ödül töreni yapmışlar anladık kadarıyla. Çok güzel bir ödül töreni yapıldı. Dün tabi. televizyonlardan izledik. Evet. E, ondan bir bakıyorsunuz kafanızı bir çeviriyorsunuz hop bir lise olmasına rağmen. Ken Bayılgen. Lak lak lak lak lak. Alkışlarla geliyor. Ödülünü alıyor gidiyor. O gidiyor. Lak lak lak lak lak. Alkışlarla Acun Alıcalı geliyor. Lak gel... lak diye mi alkışlanıyor? Şakır, Şimdi, Yeni Ayakları de... biraz büyük ya boyuna göre ondan <gülüyor> yürürken çıkardı. Ondan sonra Acın Ulucalı <gülüyor> gidiyor, içeri giriyor, oturacak yer bulamıyor. Hemen yanı başımıza oturuyor. Aa, bu eli sıktı. Bu eli sıktı. Ben de avucuna bir not bıraktım Survivor'la ilgili olarak. Hadi bakalım hayırlısı seneye. Survivor'a yepyeni bir solukla başlıyor olabiliriz. Keşke daha böyle güzel bir anlaşılan bir not bıraksaydım o kadar bulmuşken. Yeni bir soluk falan diye mi? <gülüyor> Yeni bir soluk. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle göz kırpmalı falan gözün, gö, gözün kırpık kaldı anladım. Göz, göz kırpmalı bir şey yaptım böyle. O da baktı böyle manasızca böyle böyle de devam ettim. Yazık 30 saat yoldan gelmiş. E... sen ne tip bir konuşma yaptın? Hayır boşver başkalarını ya. Ödül aldı falan fıstık Hı -hı. ama sen hıhı -hı. o lisenin mezunu, mezunu olarak, olarak evet. En güzel konuşmayı yapmışsın. Ama yapmış çok varmış ya. en güzel konuşmayı. Herkes mi lisenin mezunu? Erdal Bakkal da geldi ödülünü aldı. O da o benden daha eski çıktı. Tabii ki haliyle daha eski çıktı. Cengiz ee, Bozkurt. Evet Leyla ile Mecnun da ödül hı hı. almasına işte. O da mı yani, Taş, taş Mektep o, o da Taş Mektep mezunu inanır mısın? Çok yoksa. güzelmiş ya. Zaten Taş Mektep mezunu çok gerçekten. Ee, ben hemen dün kaba bir hesap yaptım. Dün bir Özgen Türk de e, ödül alanları arasındaydı. Nebil Özgen Türk de bu Portreler diye bir programı var. 4 yıl kadar yapmış. Hı hı. E, o da şey dedi ya bu Portreleri çıkardım pek çok insan buradan mezundu. İşte Gazi Yaşar gibi falan filan. Orada bir kıyamet. Bir hezeyan. Okan Bayülgen geliyormuş. Ne biliyoruz. Özgür Türk'le alakası yok mu zaten onun? <gülüyor> Neyse yani güzeldi gerçekten pek çok. E, Hiç işte, öğretmenini e, gördüm mü eski? Yok canım nerede ben mezun olalı olmuş 22 sene. O zaman başlayan bile emekli oldu. O, o zaman başlayan bile yani artık herhalde. Ama şey söyleseydin yani bana bu okulda okurken hiçbir şey olamazsın diyorlardı. Evet haklı çıktılar ama gene bir şeyler de yaptık be Beybiler. Ya ya evet Beybiler dedim konuştum yani. Ne türü... konuşma yaptın burada tekrarlasana ödül töreninde. Evet, yani. Ödül töreninde. Bizim arkamızda konuştum mu? Çünkü 3 ödül verildi. İlk, i̇lk benim ben seni tanıdığım kadarıyla ilk yapacağın espri o 3 ödülle ilgili olmalı. Yani, e, e, o espri şeye yaptım. E, ne derler ki öğretmenimiz sunuculuk yapıyorlardı. Yani tahmin ediyorum bir tanesi müdür yardımcısı. E, hatta şöyle bir konuşması vardı. Ben küçüktüm. Ee, gezelim görelim de bir ödül aldı da. mı ee, <gülüyor> <süredir. gülüyor> <gülüyor> Ben küçüktüm, o yapıyordu programı. Ben adam oldum, hala yapıyor. İşte ona bir ödül verelim falan gibi diye bir e, ödülü vardı. E, onlar tam dedi güzel konuşmalar olmuş ya. Güzel konuşmalar oldu. Ama böyle anlatınca tam anlaşılmıyor anladım galiba. Orada tabii öyle. heyecanla ve ak akustikle ayrı bir güzellik valla ben akşam faahir e, televizyonda seyrettim. TRT Türk'te evet. haberlerinde yer aldı. Taş Mektep ödülleri dağıtıldı diye. E, TRT Türk'ün e, bir programı ödüle layık görülmüş. Dünyadan haber mi? Ee, i̇ki orada. kişinin sunduğu. Evet, oradaki doğru. sunuculardan biri de e, yine Taş Mektep mezunu. Evet. A dedim o fahirin esprisiydi dedim. Onun konuşmasını izledim. Ondan sonra TRT'den Leyla ile Mecnun dizisinden e, Cengiz Bozkurt ödülünü onu verdiler. Sonra da şeyleri gösterdiler. E, bu sanatçılar dışında. Pek e, çok izin de ödülleri aldı. Hukan Bayugen, Acun Ilıcalı e, gibi ünlü isimler de ödüllerini aldı. Ve daha birçokları da ödüllerini aldı dedi. Eee e, şey dedim diyeyim, derdi bizi. Bizim niye söylenmedi? Biz niye söylenmedi? Okan Bayırken acın acılı ve aslanınmış pek çok başarılı isim ödüllerini aldı. Nerede söylediler? Hemen Fahir'i aradım. Sen dedim <gülüyor> ne konuşma yaptın? Çünkü o esprini çalmış oranın. o O esprini tabii canım. Ben tek ben adam esprini em çalmış. Em emin ediyorum benden sonra aldı ödülünü bir kere onu söyleyeyim. İçiniz rahat olsun. Ee, ben üçü bir arada esprisi yapmak zorunda kaldım. Olayın bir yerinde. Ee, çünkü. Biraz bize de yapar mısın? Biz anlamadım. Gözler konuştu. O üç ot dülüğü sahneye davet ediyoruz deyince ben yerimden fırlamamla beraber sahnenin üstüne çıkmamla beraber bana şöyle bir hareket yapıldı. Dahası nerede? Diğerleri nerede? Çünkü üç kişi dendi diye. Ondan sonra ben de işte orada o tarihi esprimi patlattım. Üçü bir ara Allah. Allah'tan buna... Üçü bir ara yaptım ya aşkına. Üç kişi şahitti. Ben <gülüyor> müzik öğretmeni... Ve o beyefendi... Ben ee, mikrofona yapmadım. Mikrofona yapmadım. Bir radyocuya <gülüyor> yakışanlı oluydu. Ama zaten şöyle bir şeydi. Ee, ne derler ona? Dışarıdan hareketlerimle e, bunu bir şekilde de olsa ifade etmeye çalıştım. Yani bilmiyorum. Dikkatli gözlerden kaçmamıştır. Sonrasında tabii hepimizin... Mikrofona evet, bir şey söyledin mi? Mikrofona bir şeyler söyledin İşte ne dedin? Fahar söylesene amma azlandı ya. Ha, olayı anlatıyorum ya. Siz şurada üç kuruşluk araba hikayesi, benzinlik şeyi... Fahar çok kırıyorsun. Kaynar beni kaynar şu anda çok kırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> benim benim çıkacak kitabımla de, ilgili. Sadece çıkarmadım. Anlatsana diyor Benim orada bir tarihi konuşmam var. E anlat işte diyoruz. İşte onu anlatıyorum öyle ya. Benim kitabıma niye şimdi durup durup gel, laf ettin de sen daha çıkmamış kitabımı siz şey yapıyorsun ideolojik muamelesi yapıyorsun. Evet, benim abi. hakkımda yazdın ya ondan yoksa sana karşı bir şey yok. Yok canım seninle alakası yok yani ama yani sizde bir bekleyin. Çünkü benim de e, ödül konuşmaları adlı hoş bir otobiyografik şeyim olacak. Alıştı. <gülüyor> ee... Nesir tırında düşünüyorum. Biyografi dedim başladın, sonra Nesir'e dönerim gibi geldi bana bilmiyorum. İkisi de aynı anda <gülüyor> olabilir da. zaten. Aynı şekilde. <gülüyor> ya olsun da otobiyografi biraz daha havalı gibi geliyordu ilk başta. Evet. <gülüyor> Bu bitmiyor yani çünkü ifade etmem gerekiyor. Bu ne, ne diyecekler? Ne ağzınız diyecekler? Hı. otobiyografi efendim. Ee, şimdi çıktım ödül törenine hı hı. Mikrofon zaten biraz aşağıda kalmış. Oradan dolayı bir e, çok, bir gülüşme oldu mu Salim? Çok <gülüyor> yok olmadı ya. Ya çünkü o sırada çok talihsiz bir zaman. Şimdi salonu öğrenciler mi doldurmuş öğret, öğretmenler mi? Nasıl oradaki ilk İlk iki sıra komple e, ödül alacaklar ve ödül, misafirler. Ödül alacaklar misafirler ve öğretmenler. E, protokol dediğimiz e, çünkü il milli eğitim ilçe milli eğitim müdürümüzü de tanıdık çünkü ilçe milli eğitim müdürümüz herkese Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü diye herkesin elini bu şeyle hiç yorulmadan 40 kişiyi böyle sıktı ellerini sıktı eğitime devam ettin eğitime yani, devam e, Çankaya Kaymakamını görme şansına sahip olduk Bizim evet. sokakta oturuyor Çankaya Kaymakamı. Ben de öyle Söyleseydin. <gülüyor> Benim arkada <gülüyor> kim var sizin sokağınızda sizin oturuyor soka diye. Sizin sokakta inanın seniz <gülüyor> ne o kadar çıkıyor ve siz kaymakam oturmasına hiç dikkat edilmiyor diye. Çankaya falan. Kaymakamı olmak biraz bir şey bir şey mi? Ney bir şey Çok mi? zor bir şeydir. Zor bir şey. Ateşten gömlektir. Dışı seni içi beni yakar Oktay. Evet, fire evet, konuşmana buyur. geçiyoruz. Konuşmama geçiyorum. Konuşmama. Değer... Konuşmalarına geçiyoruz. Konuşmaların konuşmalarını yapmak üzere fire önce mikrofonu davet ediyoruz dediler. Büyük alkış, alkış kesilmedi. Ee, bir noktaya kadar artık tahammül ettim ettim yeter be diye bağırmaya başladım. Kürsüyü yıkmakla başladım önce. Aramızdaki dedim. Öncelikle bunu yanlış anlayanlar olabilir ama ben aramıza bir şey girsin istemiyorum diye kürsüyü kaldırdım. Kürsüz bir dünya. Kürsüz bir edin. dünya hayal ediyorum dedik. Ee, biraz uyuşturucudan bahsettim. Ee, zararlarından. Gençlere örnek olsun diye. Biraz efendime söyleyeyim. Iç suyu içmeyin, köfte yemeyin diye bağırdın mı? dışarılarda Onları hep söyledim. Ee, gerçekten sizlerden bahsettim. Hı -hı. Neredeler falan dediler. Ege'nin arabası su kaynak. Herkes şey oldu. Ve orada çocuklar hep beraber söz verdiler Ege. Ee, kendi aralarında bir kampanya başlatacaklarmış. Sana bir araba... Bana araba almasınlar da bir motor meslek lisesi falan gibi bir yerden bir ödül alsak da ben arabayı da götürsem oraya. Motor meslek lisesine bedava araba yaptırmak mı istiyorsun? Hayır benim arabayı bir elden geçirmelerini istiyorum. Sıkırdan Sen bence araba... onu bir liseye bağışlasana motor meslek lisesine. Otu'ya başta ya, ya. otu'ya niye başlamıyor? Otu'da eski arabalar var ya. Ya Hı -hı. bu eski de eski. Bu daha eski Klasik, klasik model arabalardan. Daha eski onlar. Ve de oradaki klasik arabaların bir havası var. Benim arabamda o da yok. Biliyorsun bunu şey yaptılar ya ee, ne derler onu. Tamam. içinde kaybediyoruz. Ay, gibi neyse reklam zamanı geldi o yüzden. Geldi geldi. İlk reklamı dikkatle dinleyiniz. Annesi mikrofonlara dönüyor. Aa öyle mi? Baba baba. Evet kızım. Baba neredesin? <gülüyor> 20 Mayıs pazar günü saat 20'de Çağdaş Sanatlar Merkezinde. Merkezi, merkezi. merkezi. Korkuyorum. Korkacak bir şey yok güzel kızım. Biletler my bilette. <gülüyor> Babaya öyle denmez. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ne diyorlar şimdi bu sanatçıları stüdyo koyunca? Bu şarkıdan bin tane yapıldı daha önce. Çok da güzel olmadı. Bir tane de sen yap bakalım güzel olacak mı diyorlar. Hmm, yani herkes şey değil, şansım değil. Abi bir sefer ben farklı bir soluk katarım belki. Yok e, yok hiç gerek yok. Senin Aynısından havan farklı ben... diyorlar ya. Auran var, Auran senin şeyin ayrı bir şeyin var, enerjin var ya. Rita Ora'ya da How We Do Party şarkısından dolayı çok teşekkür ederim. Do ediyoruz. Party. Sayın Rita Ora. Rita ora, Lütfen. Teşekkür ediyoruz lütfen. Kesiniz sesinizi. Kesiniz ve bir daha şarkı söylemeyiniz sevgili Rita. Buyurun efendim. Neler olmuş neler bitmiş. Neler bitmiş. Evet. Ee, o zaman şunu hemen verelim isterseniz. Çok küçük mü? Yoksa cinselliğe birazdan girelim bence. Ee, cinselliğe girmek için erken bir saat diye düşünüyorum. Ee, o yüzden e... Ne oldu ya? Arda Turan'la Sinem Kobal, barışmış buruşmuş haberlerim var. İşte Buzakta. şimdi neşem yerine geldi. Ya, çünkü günlerdir egeyi rahatlatan, huzur eden bir şey vardı. Ayrılıklarına bozuldum. Size hiç belli etmedim. Bozuldun ya. sen de mi? Biraz yani, yani. o bir bu... çünkü çok beklentisi vardı. Çok umudu yüksekti ve Ege'nin zaten klasik biliyorsun. İçime attım, içime attım. Yani şimdi de söylüyorum artık olay bitti diye. Olay bitti. Vallahi yok onlar bir araya gelecek gibi bir şey yok. A hmm, saygım ve duygularım bitmedi demiş Arda Turan. Evet tamam canım o basın açıklamasını iki hafta önce yaptı. Öyle mi? Ha, böyle bir sosyetik hmm. ünlüyle adı çıkıyorsa. Çiftiyle... Özür dileriz. O böyle... zaman ben bu genç çifti 20 Mayıs'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki şahsi şovumu bekliyorum. Yaz Arda Turan'ın özelliği şeydir. Kapatır. Onu, kapatır yani evet. Salon no. kapatır. Onu biletten halletsin. Yok olmaz olur mu ya? Olur, Diğer dinleyicilerimiz nasıl gelecek sana? Hayır görmek isteyenler ne olacak? Onlara hayır mı diyeceksin? Ya aldı, onlara özel bir gösteri yapalım Gerekirse konuşurum. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'nin Modern Sabahlar yeni bir saat başladı Radyo Oturu'ya Passion Turka Gururla sunuyor sevgili dinleyiciler Los Vivancos Pasyon diye okunur, pasyon diye yazılır Bağlılık yemini, okuma yazmayı bile öğrenmeden enstrüman çalmaya başlayan, aynı kanı taşıyan Flemenko ateşiyle sahneleri yakan yedi kardeşin dans yemini. Yedisi de kardeş mi? Yedisi de kardeş. Hadi canım. Sihir dolu ve senfonik müziklerle zenginleşen epik bir Flemenko gösterisi. Anne olan... baba bir mi? Anne baba bir. Ee... Sorular aynı. <gülüyor> Ve son kez sırasıyla şu an verim. Aternum dans severlere doğaüstü olayları ve limitleri sorgulayan bir dans şöleni sunuyor. İstanbul'da biletleri çıktığı hafta tükenen Los Vivancos 18 Nisan'da dünya premieri yapılan Aternum gösterisiyle ilk kez kaç Mayıs'ta olabilir? 19 24 Mayıs Perşembe günü Ankara'da. 24 Mayıs Perşembe saat 20.30'da Kongreslium Ankara'daki bu gösteriye iki kişilik bir davetiyemiz var sevgili dinleyiciler. Ve bu davetiyeyi de kardeşlik temasını işleyerek dağıtacağız. Bu Los Fivancos 7 kardeş aynı sahneye çıkıyor. Biz de soruyoruz aynı sahneyi, aynı film karesini, aynı, aynı tabağı. ekranı paylaşan ünlü kardeşler. Kimler geliyor çok, aklınıza? Çok, çok, ünlü kardeşler. Sayı, sayının hiç önemi yok sevgili izleyiciler. Yediye ulaşabilen kardeş yoktur herhalde. Yedi olmasına ama. gerek yok. En yani kalabalık diye düşünmeyin. iki kardeş de yeterli olacaktır. Anne baba bir olmak zorunda da değil. Değil Bir evet. kez daha vurgulayalım. Çünkü ben orada ilk bir soru sormuştum. Yedi kardeşin anne baba bir mi diye. Bu benim kişisel merakımdı. Sizler bu konuda rahat olabilirsiniz. Evet. Los Vivancos. Radio 2. Pasion Turca sunar. Günaydın efendim. Hıh. Uhu Manjero. Maalesef. Uhu. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Merhaba. merhaba. Yani <gülüyor> konuşmadığınız bir gerilim oldu yayında. Merhaba dediniz rahatladık. Kiminle görüşüyoruz? Şu an. Alo. Alo. Ha, şimdi tekrar duyduk ha. rahatladık. Tamam. Ha. E, buyurun hanımefendi. Kimle görüşüyoruz biz? Ben İremer. İremer Hanım hoş geldiniz yeni İki kardeş soruyoruz. Hoş Üç buluyorum. de olur, beş de olur, hiç fark etmez. Dört Ama de olur tabii ki. İlk aklımda gelen Süheyl Besat Uygur oldu Süheyl yani. Süheyl Besat Uygur. Uygur. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Siz Süheylci misiniz, Besatçı misiniz? Ben Nezakciyim. Nezakçısınız. <gülüyor> Çok teşekkür Nezatçı. ediyoruz, teşekkür. babalara saygı diyoruz. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere İyi şanslar. Uygur kardeşler yazıldı, listemize yazıldı. Yalnız şu bu Los Vivanco'sun iyi di kardeşin. Şey var mı? Fotoğrafları var ya. Bir hmm. tane el ilanımız var ya gördünüz evet, mü? Evet. Berk sana benziyor bir tanesi fark ettiniz mi onu? Hepsi de benziyor. O, o, Tabii, o şeye çeken. Dayı, dayıya, dayıya çeken o. Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Kimle görüşüyoruz? Ben Mehmet Candaş. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hemen kardeş cevabını alalım sizden de. Jackson's Five. Jackson's, Jackson's five. five diyorsunuz. Çok teşekkürler. Siz, <gülüyor> Siz Jackson's Five'den hangisini... Ben Michael. Ben Michael, Michael. Valla soru da çok belirsiz, cevap da çok belirsiz. Saygıyla <gülüyor> anıyorum diye düşünüyorum ben bunu. <gülüyor> evet, canım, Mehmet Bey, hangisiniz? Belki çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> bir bir gerilim oldu onda da. Soruyu tamamlamadın evet. ya Fahri. Evet. Mehmet ya, Bey durdu acaba Ben sesi gitti diye durdum. Çünkü cevap ben Jaxins senin Jackson. sorun şey oldu. Tamam, yarım benim, kaldı. Benim sorum yarım kalsın. <gülüyor> yarım kalan sorular diye yeni kitabında sizlerle Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Devrim Güner ben. Devrim Hanım hoş geldiniz yayınlığınızı. Buyurun dinliyoruz sizi. Jackson kardeşler geldi. Aa, onlar söylendi, söylendi. Söylendi. Başka bir şey söylemeniz gerekir. Gerekir. gerekir. Söylendi. O zaman, zaman Cohen Brothers olabilir. Cohen <gülüyor> Brothers. Ne kadar güzel. Hemen başka bir cevabı devreye soktu Devrim Hanım. Cohen Brothers tamam. Hangisini <gülüyor> daha çok seviyorsunuz? Efendim? Hangisini, Hangisini daha, daha çok, çok seviyorsunuz? Koyan bir Joel Kohn'un var bir de Ethan kon. E, Valla ikisini e, işlerinde e, farkını bilemediğim için ikisini seviyorum. Biz Koyenci'yiz ezelden diyorsunuz. Çok teşekkür yani. ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Güle güle hoşçakalın. Bir de onların böyle. amcaoğlu var. Leo... Yaptım Fahir. Yap. Yapmadım Yap. ya. Yapmadım diyorsun. hiç yapmadım. Kayıtlara yapmış olarak geçtiğini ben Amca, sana söyleyeyim. Amcası deseydim bari de bir... Amca oldu dedim ya. Yani işte aynı yaşlı aynı ya, ya. ya. Yaşlı Ulan olsun canım yaşlı. benim de öyle yaşlı amcalarım. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mert. Mert Bey hoş geldiniz yayınlımsa. Hemen cevap alalım sizden de. Ben de oasis diyecektim. Oasis mi? Onlar kardeş evet. değil öyle bir rivayet var da değil. Hadi ya. Şaka şaka kardeş <gülüyor> ya kardeş <gülüyor> bir Belli Belliydi dedi. zaten olmadıkları ya yok yok kardeşlermiş hiç merak etmeyin Daviteye sizin kardeşiniz kazandım. var mı Mert Bey efendim kardeşiniz var mı evet var ablam var, tamam. var. peki çok teşekkürler efendim görüşmek üzere umarız bu görüşmek kardeşlerle kazandığınız olacak. daviteyi kardeşinizle değerlendirirsiniz Hayır, o da birbirine benzemiyor onu söyleyeceğim çünkü. telefonumuz evi... 210 30 30 aynı saniye aynı ekranı aynı tabağa Paylaşan kardeşleri soruyoruz. Günaydın. Lila, sahne mi paylaşacağız? Alo. Merhaba kimle görüşüyoruz? Ben Seda merhaba. Seda hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Evdeyim kahvaltı hazırlıyorum. Kimi hazırlıyorsunuz? Kimi hazırlanıyor o kahvaltı? Eşimle çocuğuma. Aa, Aa, çocuğu, başka ne hazırlıyorsunuz? E, vallahi yumurta yapıyorum. Omlet Seylim var diyor. Omlet var, var. var. <gülüyor> diyor musunuz? Var mı omlet? <gülüyor> omlet de var. <gülüyor> Çok güzel. Yaşıyor musunuz? yumurta daha doğru. Omlet <gülüyor> demeyelim de. Kimse gitmiyor mu işe siz nerede bu sabah? Efendim? Eve, evde kimse işe gitmiyor mu? Ee, hayır biz sonradan hep beraber çıkıyoruz. Sonradan hep beraber Hep çıkıyorsun. beraber çıkıp gezip gelim geliyorsun geliyorsunuz? <gülüyor> saat 9.20 geçiyor kahvaltı ettiniz kalktınız oldu saat 11. Evet evet eşi, eşimin kendi işi. Ha. Ha, çocuğunuz kaç yaşında? <gülüyor> Efendim? Çocuğunuz kaç yaşında? Çocuğum iki buçuk yaşında. İki buçuk ha, yaşında. O da kreşlere mi? O, hayır o da benimle gezmeye. Oo, Hayatın güzel. güzellikleri. Evet evet biraz Sucu... şanslıyız herhalde. Çocukları yiyip dolaşıyoruz. <gülüyor> Çocuk yolda böyle gezecek <gülüyor> parkta. <gülüyor> Afedersiniz arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar park falan. Ne kadar güzel mutluluklar diyoruz Seda Hanım Beşik size. Teşekkür ederim ben cevabım verin. Hadi, hadi verin e, hemen. Türkan Nazan Şoray Bey'im bakıma geldi. Aa, Şoray, Şoray kardeşler. Şoray kardeşler. Şoray. Evet evet ve Türkan'cıyım. Türkan' Hepimiz. Çok teşekkürler. Aa, olur mu ben Nazancıyım mesela. Nazancıyım. Hepimiz derken ikimiz anlamında. <gülüyor> teşekkürler. Evet. Peki hoşçakalın. Ş Nazan Şoray sadece Türken Şoray ünlü olduğu için mi ünlü oldu? Aa, olur ünlü mu? Almanya, Türkiye. Şarkılar, adicim. türküler. Olur mu ondan Türk, sayesinde. Hal hal. Hal hal var Bana ikinci bir şarkısını söyleyene. Hal ve hal. Yani çok tutmuyuz üzerine. Biz Hav, bilmiyoruz, bilmiyoruz ama gerçek Nazan Şoray hayranları bunu İliz. şu anda takır takır söylüyordur. Sen Nazan Şoraycıyım dedin ama. Yani. Şoray, ben hayır o Şoraycıyım ama yani bir takım gerçekler de benim için e, kabul edilir yani o sorun yok benim için. Günaydın zaten. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Ay bir ke. Ay, Ay yani neydi canınızı sıkan sabah sabah? Ne oldu? Ya be, hay, hayır o da da. ama Anlayamadık her aradığınızda ne oluyor? Her adetim tam tam Orada ben de şaşırdım. Evet, bana sürekli böyle canınızı sıkan diye soruyorsunuz ha. ve halsefen evai kendimi o kadar ki. bu sefer çok enerjik bir sesle, çok neşeli bir. Oldu sesle mu peki bu sefer? Bu sefer bakayım. oldu mu yapabildiniz Olamamıştı. mi onu? O zaman hayır işte Yapa, yapamamışsın. Yapamamışsın diyorsun. O zaman tekrar deneyelim. <gülüyor> Sanki biz tekrar açıyormuşuz gibi. Tamam. Çünkü aklı takılıyor Aybüken'in. Sonra morali bozuluyor. Bütün Her günü akar. berbat geçiyor. Evet. Hadi tamam, başlayalım. Geç sonra Nazan şöyle Şarkısını sen, bilmiyoruz diyelim. Oradan girsin. Nazan Şuraya. Halhal dışında başka, başka şarkısını, şarkısını bilmiyoruz. Neyse bir telefonumuz daha var. Günaydın. Alo. Günaydın. Aaa Aa, ne kadar güzel bir ses. Ne kadar enerjik. Kiminle görüşüyoruz? Bence bu ses güzel evet neşeli bir ses ama sıkıntısını hep içine atmış bir ses. Evet. <gülüyor> yani içine atıyor. Bize güler yüzle günaydın diyor ama hep içinde aslında sıkıntısı. Ah Halbuki Hanım neler çektiniz siz? Şurada ya. bir anlatsak bir sabah. Ya öyle de değil aslında da. Peki nasıl? Ya bilemiyorum e niye böyle oluyor? oluyor? Niye böyle? <gülüyor> Hakikaten. Niye? Kim kırıyor ya sizi? Şöyle, Kim üzüyor böyle? Niye bu kadar de, hassassınız? Erken kalkmak zaten sıkıntı. Evet. Yani sıkıntım yok yani. Hmm. Hep şimdi bize <gülüyor> atıyorsunuz. Bize de anlatmıyor. Gidip evet. başka radyolara anlatıyor. Erken kalkmak diye bir bahane. Yani... <gülüyor> Bunu kendine de inandırmış biliyorsun. Hayır, bahane değil. O da o da var da yani o kadar içine atıyor ki en üstte kalan öyle. bize son darbe oluyor. Uyduruk gibi geliyor sebep ama en üstteki o en başka şeyler var. En son şey hatırlanır mı zaten ya o acı şeylerde. Son darbe. Son darbe. Neyse artık boş ver. Ama sizin sıkıntılarınızla da geçmez zehirim Aybkan lütfen başkasına dert yanın. Vallahi özür dilerim yani bilseydim çok özür dilerdim ya, yani. Lütfen yani. her sabah her sabah sizin derdiniz neyse ben ya. yeni kitabımda bu konuya derinlemesine <gülüyor> Aybike'nin sıkıntısı, Mayıs sıkıntısı gibi bir şey ama tam şey yapamıyorum. Evet sizden alalım Aybike'nin bir bir bir şey söyleyeyim bize, bir kardeşler söyleyin. Aylan biraderler geldi benim. Aylan biraderler, biraderler değil mi? Peki. Çok teşekkür Ve, ederiz efendim görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Bu arada ben Raksamki sohbet için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbettim. Siz orada mıydınız? orada mıydınız? Evet evet oradaydım Aa, çok keyifliydi. Böyle bir seyirciler arasında bir koşarak çıkıp ağlayan gelen vardı. Sizdiniz o herhalde. Siniri bozulan. Yoksa uyuklayan mıydınız? Bir tane bir kişi uyukluyordu. Hayır hiçbiri değildim. Tamam değil onlar da siz değilim. <gülüyor> i̇çin hep elinizde mendil vardı. İçin için ağlıyordunuz. Gene sıkıntınız herhalde. Hayır, o da değil. Öyle bir de görmedim ya. Aa, çok üzüldüm. Kimdi acaba? Bilmiyorum. Vallahi bu. biz de çok üzüldük. Neyse, bak <gülüyor> Erken işte. Bunda bile, ondan yaptı. Yaptı, bunda bile duyarlılık yaptı. bak Bunda bile duyarlılık yaptı. Üzüldüm dedi. Hep içine atıyor. Açmayın. abi Açmayın. Biz teşekkür ederiz. sağ Sağolunuz geldiğiniz için. Rica ederim. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Bazı dinleyicilerimizin neden bahsettiğimizi anladım. Ben kabarık saçta adam vardı emperyalizm diye kalkalım. Olmuyor. O, o Yok. O, o canlı sıkmıştı. Neyse. <gülüyor> hiç hatırlatma o da şimdi ayuken üzülür o. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Bilgen'dan. Bilgen Bilgen Hanım değil mi? Yanlış söylemedim. Evet evet. Bilgen abi. Hanım neredesiniz şu anda? batı kentteyim. Batı Evdeyim. Batık kenttesiniz. <gülüyor> çıkmayacaksınız. Var daha. mı macera bugün? Yok bir macera. Ya belki şeye gideceğim. Ya bu ıı, uçan sırtlıdan bir filme gideceğim. Ya bundan hala macera mı olur Bilgen Hanım? Evet evet. Maceralı olabilir. Havada yağmur yağarsa da daha iyi <gülüyor> olabilir hatta var mı peki listeye baktınız mı hangi filme gidebilirim Programa 12'deki filme yetişirsem ona gideceğim çünkü 2.5 lira <gülüyor> daha sonra akşam e, işim bittikten sonra da belki 18.45'deki filme gidebilirim hmm. o da 4 liraymış <gülüyor> <gülüyor> onlar ya onda bir çılgınlık yani. yapmışlar ya iki buçuk lira yazıyor ama şu anda görüyorum yani. Elinde. Akşam bin dört alıyorlar bizden öyle aldı. Yok yok bilgin oğlum hepsi iki buçuk lira. <gülüyor> yok gündüz maçını sadece on iki matini Sadece, matini i̇ki sadece. diğerleri kaç lira? Ee, gündüz yedi lira... Akşamda işte 9 lira falan sanıyorum. Valla rakamlarlarınız baya iyi yani bütün her hani birimizi sekti. Ne yani işte çok değil ama <gülüyor> elimle kağıt olunca <gülüyor> <okuya yapabilirim. gülüyor> çok film izlemek istiyorum o yüzden. Peki ki, genelim hemen cevabınızı alalım ünlü kardeşler. Ben birbirimden başarısız bulduğum baldwin kardeşleri söylüyorum. Kim? Baldwin kardeşler. Baldwin, Alec baldwin, baldwin. baldwin veya A5 onlar 5 kardeş. Niye başarısız? Yani hiçbirinin filmi güzel değil. Bir, bir bir genel bir çipsizlik de var bence. Aa çok da yakışıklılar. <gülüyor> Tört Törtürak. Törtürak. Alec Baldwin. Aa. Efendim. Alec, Alec Baldwin başarılı ya bilgen hanım. Aa Alec ya, Baldwin. Ben, ne bileyim bir tane. Aile nedir yani. evet. Ha demek ki insan olarak başarısız geliyor bilgen hanım. Belki de. Yok belki. ya filmleri tutamadı. Yok yok insan olarak. <gülüyor> Gerçi Alec Baldwin o, benim berbat bir sinema kariyerim var de açıkladı. Evet. evet. adam. Diğerleri şey daha berbat yani o işte Daniel, Stephen, Stephen birazcık düzgün bir çocuğa benziyor ama hani... <gülüyor> o da sana... içkici. Şarapçı. Onların kardeş mi ya? yoksa amcaoğlu <gülüyor> falan <gülüyor> da var mı <gülüyor> arayasını? Onlar... Bildiğim kadarıyla direkt kardeşler Hepsi. yani. Anne baba bir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bir de de söylemek istiyorum. Buyurun. Buyurun. Bu Arkoet kardeşler. Patris <gülüyor> şey miydi? <gülüyor> evet Patris bak Bu çok güzel bir Bir de onun kardeşi var. Hmm. Onun gölgesinde kalan. David şey. Arkoet miydi? Kadın mı yoksa? O, o, o da var. Bir de bize bir şey vardı. Kız kardeşi vardı. Ablası hmm. mıydı? Ama David de vardı. Evet David hatta bu, bu şey. Courtney Cox'la evliydi evet. falan filan herhalde. Evet, Öyle. sens döneminde evet, evlenmişlerdi. Tabii, tabii, tabii. tabii. Çok evet. teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Valla bir geliyorum, sizde de dedikodunun dibi varmış ya. Valla onun şeyi, bunun... Yani, neyse, istersen bir reklama gir, ondan sonra... O zaman sonra... bir reklama girelim, reklamdan sonra ne olacaksa olacak sevgili dinleyiciler. Ünlü kardeşleri, aynı ekranı, aynı saniye paylaşan kardeşleri soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Los Vibangos davetiyeleri dağıtıyoruz. Baba! Baba! Evet kızım. Baba neredesin? <gülüyor> 20 Mayıs pazar günü saat 20'de Çağdaş Sanatlar <gülüyor> Merkezinde. Korkuyorum. Korkacak bir şey yok güzel kızım. Biletler may biletler. <gülüyor> Babaya öyle denmez. Sabahlar Modern sabahlar Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili severler Los Bibancos davetiyeler havalarda uçuşuyor. Los Bibancos sarnıyı paylaşan, küçüklükten beri müzisyenlik yapan yedi kardeş. Biz de size başka kardeşleri soruyoruz. Müzisyen olur, oyuncu olur, efendim esprici olur, şakacı olur. Bunların hiçbiri fark etmez. Kardeş olsunlar yeter diyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Ee, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Sinancem. Sinancem hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Ee, şu an e, sizin yazıda pazar var ya onun önündeyim. Ne ya. satıyorsunuz? Ne <gülüyor> <gülüyor> Alıcı mısınız satıcı mısınız? Ee, alıcıyım aslında ama pazara gelmedim. Burada böyle saçma sapan bekliyorum. Evet, çünkü perşembe ve pazar Hatası. günleri pazar olduğu için. Ee, o yüzden biraz erken gitmiş. O yüzden. Evet, evet. <gülüyor> niye, bek niye bekliyorsunuz? Oradan Ototop, bir yere mi otostop. gideceksiniz? Yok otostopla işte okul falan filan. Aa, otostop mu çekiyorsunuz? Aa, şeyin ha. önünden almıyorlar. Değil İsminiz mi neydi? Sinan. Sinancan. Sinan Can. Sinan Bey'i eğer gören varsa lütfen bir dursun. Çetin Emeş tarafından. Otut otu tarafından mı geliyorsunuz? Çetin Emeş tarafından değil. Pazarın karşı yanında tamam, yani marketin önünden. Kızılay'a doğru mu gidiyorsunuz? Nereye otutlara mı geleceksiniz? Şeye gideceğim. Ya şu an e, şu arabaya girdim. Tekrar da Kızılay'a gideceğim sonrasında. Kızılay'a, ha, Kızılaya ha, Kızılay ha, ha, gidiyorsunuz. Kızılay tarafından gidiyorsunuz. Radyoyu da şey yapayım. Sizi alacak birini bulmaya çalışayım. Yapayım. Bir dolmuş olsa da belki de. Dolmuş da olur mu yoksa illa böyle... Olur ya dolmuş da artık dolmuşa biniyoruz zaten geç kaldık. Işte. Geç kaldık. Geç kaldık bir çılgın yapıp dolmuşa <gülüyor> biniyoruz. Paraya kıyacaksınız. Peki Sinan Bey söyleyin siz söyleyin kardeşlerden. Ee, ya benimkiler aynı ekranı paylaşmıyor ama ilginç geldi o yüzden paylaşayım. Tamam. Game, of, Game of Thrones izliyor muydunuz? Evet. Evet. Oradaki Tion Greyjoy var ya. Hangisiydi o? Tipten şey... bahsedin bana. Eee... Tipten bahsedelim tipi, hani herkesi, herkesi tipi aynı ya, uzun ikinci, saçlı sakallı. İkinci sezon mu birinci sezon mu? İkinci sezonda da var birinci sezonda da var. He. Böyle hani ya şey var ya bir tane çakal sürekli böyle bir şey peşinde. Çakal. Sarı bebe mi? Aa, sarı bebe mi? İkinci peşinde. sezondaki sarı bebe mi? Evet sarı bebe sarı bebe evet <gülüyor> sarı bebe o Lili Ellen'ın kardeşiymiş. Lili Ellen'ın kardeşi mi? miymiş? Evet Lili Ellen'ın kardeşi. Nereden nereye diyoruz Sinan evet. Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür ederim. İyi teki şanslar teki size de. otostop maceranızda. Lili Ellen'la psikopat sarı bebe kardeşmiş. Ben onu şey diye yazdım Game of Thrones'un sarı bebesi sarı Lili Ellen'ın elçisi diye yazdım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yeşim. Yeşim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne, ne? işle uğraşıyorsunuz Yeşim Hanım? Ben psikoloğum. Belli ya, o sesi duyunca zaten hepimizin içine huzur aktı bir anda. <gülüyor> Yemin ediyorum direkt yani. Kötü bir şey gibi söylüyorsunuz. Ayrama iyi bir şey değil mi bu söyleniyor? İyi. Seninle? Huzur aktı dedim ya sesi duyunca huzur aktı. E, öyle, e, ak öyle bir olun, ele geçirdiniz bizi. Huzur bizi. Sabah. Estağfurullah olun, Yeşim, Yeşim Hanım siz bize teşekkür huzur verdiniz. Kimlerle çalışıyorsunuz Yeşim Hanım? Ee, ben e, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum kimlerle yani... deyince sanki ekip soruyorsunuz gibi Hayır, geldi. yok yani <gülüyor> genelde hastalarınız ergenler evet. Ergenler Ergen dünyanın yesin. en tehlikeli grubu değil mi? Siz... Ergenler mi? Hı -hı. Yok en masum grubu. Masum. Ya bırak ya falan diye böyle <gülüyor> habere karşınızda sinirli gençler mi var? Eğer... Ateş olsa cürümü kadar yer yakar <gülüyor> e, Onlarla ama çok tatlılar. Aa, peki yani. Yeşim Hanım hasta mı diyorsunuz? Siz danışan ne diyorsunuz? Danışan diyoruz. Danışan deniyor evet. değil mi psikologlar? Evet, öyle. Evet, diyor. Psikiyatristler de öyle, öyle mi diyor? Psikiyatristler hasta mı diyor? Psikiyatriler genelde hasta diyorlar evet. Peki Yeşim Hanım ergen erkekler geldiği zaman onların seslerindeki o çatallanma artık. <gülüyor> sinirlerinizi bozmadım mesleki böyle bir şeye <gülüyor> ve gülesiniz gelmiyor mu diye soruyorum <gülüyor> tabi çok ani değişimler olunca e, komik olabiliyor ama e, dışarıdan öyle görünüyor e, onlar öyle hissetmiyorlar tabi hmm. onların içinde fırtınalar kopuyor ama şöyle bir genelleyecek olursak şimdi bu dönemde bu arada Yeşim Hanım Ergenlerin yaşadığı en büyük sorun ne? Bugünlerde yani bu nesil. Mesim olarak mı? Me <gülüyor> nes nesil. Baharda tabii ki. Nesil yani. olarak yani bu, bu, bu yıllarda evet, ergenliğini yaşamış e, kişilerin. çatışması diyebiliriz. Bir de duygusal ilişkilerde sıkıntı çekiyorlar daha çok Duygusal yani ilişki kuramıyorlar mı o yüzden evet. nasıl oluyor sıkıntı nedir mesela ee, seviyorum ama o bana hiçbir yani biraz hani güncel bir sorunumuz gibi bu ee, pek hani aşık olamıyorlar aşk ilişkileri çok azaldı ha olamıyorlar evet hani aşk ilişkileri çok azaldı e Size şey diye mi geliyorlar ben evet. aşık olamıyorum diye mi geliyor öyle gelmiyorlar yok ilişki sorunlarıyla geliyorlar hani onun farkında değiller Oo. ama bir huysuzlanarak geliyorlar ilişkimanın evet. çözüyor onu. Evet yani ilişkilerde hani sürdürememe veya ilişki kuramama hmm. gibi biraz konuşunca anlam teşhis gibi şeyler. Yaşıyorum. Peki mevsim olarak ne gibi sıkıntıları var mevsimsel olarak? <gülüyor> mevsimsel olarak en çok şu ara tabii. Hormon basmıştır hepsini. E, sınavlar, sınav stresi. E, yani işte. hormonlar, evet. evet. Evet, öyle değil. Bu <gülüyor> hasta da sadece o ergen erkeklerin bazısı da bıyıklarını keserek sağlığına kavuşuyor. <gülüyor> o bıyıklarımı kesmiyordum, keziyordum, bir kestim, bir bir anda abi, bütün sıkıntılarım gitti diyor. Peki, Yeşim Hanım, hemen cevabınızı alalım. Ben Selçuk Ala göz, Rana Ala göz diyorum. Aa, evet, Aa, Selçuk Ve ateş bacağı sarmış diyorum. Peki efendim çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi çok Hoş teşekkür Hoşçakalın Hoşça yaşımın. Şimdi Alagöz kardeşler söylendiğine göre bir kardeşler daha var ama onlar kardeş mi bilmiyorum onu. Karikoca. Kari koca mı? Karı koca olur mu O ya? zaman başka şeyi düşünüyoruz. O zaman öyle. de. Senin aklındaki başka mıydı? Bu yaştan sonra kardeş yok <gülüyor> dediklerini duydum tabii ben ama. Yani <gülüyor> benim aklımdaki isimlerin yakın çevresinde öyle dediğini duydum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yaşar ben. Yaşar Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim çok sağ olun. Neredesiniz Yaşar Hanım şu anda? Ee, Ankara Üniversitesi'nden arıyorum sizi orada çalışıyorum memurum. Ne, ne kadar güzel. Kolay gelsin. Neresinde çalışıyorsunuz? Ee, Sağlık Kültür Daire Başkanı'ndayım. Peki efendim. Öğrenciler böyle çok uğruyor mu size yoksa daha çok? Ee, e... mı ya? İşleri düştükse <gülüyor> mi uğruyor yoksa? Uğruyorlar, uğruyorlar. Gezi programlarında biz ayarlıyoruz. Hı -hı. Bol bol ziyaret ediyorlar bizi. Peki efendim. Hemen alalım cevabınızı yaşanalım. Ee, programın bir kısmını kaçırdım. Ee, söylemiş olabilirler. Olsun. Söğret Pekiner. Aa, Pekiner. kardeşler. Evet. Piyanist kardeşler. Çok teşekkürler efendim. Kolay Güzel gelsin ederim. size. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. <gülüyor> Yaşar Hanım. The Güver, ne. Suhar, ne geçer. Ne diye geçer? The Pekinels. The Pekinels. Ya. Tabii. Pekinels doğru hmm. söyledi. Çünkü ö harf. Ö harf. Ya. de ye ya. denedim. Ye. <gülüyor> ee, e da yeni kitabında. <gülüyor> İngilizce nasıl okur? Far bir kitap yazacağım dedim. Ha böyle sabahtan bir kitap yazacağım abi. diyorsun ya. Ben, ben dedim kitap yazacağım yaz diye. Boyu sabahtan boyunca kitap yazacağım. diyorsun. Yaz boyunca tamam kitap yazacağım. sen yaz. Yazacağım. Günaydın efendim. Kiminki daha çok satarsa günaydın. günaydın. Kimle görüşüyoruz? Levent ben. Levent Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? İş yerindeyim. Yeni geldim. Yolda sizi dinliyordum. Neyi? Tamam akıtayım dedim. Trafik bitikten e, sonra rahat rahat konuşan iş yerinde. Ben. İyi yapmışsınız Levent Bey. Ne iş yapıyorsunuz Pardon. Kamuda çalışıyorum. Kamu diyorsunuz. Peki evet. efendim hangi alanında? Sağlık. Sağlık alanında. Peki kolay evet. gelsin diyelim hemen cevabınızı alalım. Ee, Vačovski kardeşler diyeceğim. Vačovski kardeşler. <gülüyor> Çok teşekkürler. Şimdi onlardan bir tanesi cinsiyet değiştirdi. Vačovski evet, brothers evet. diye geçiyordu. Ne oldu şimdi peki? Vačovski kardeşler oldu işte. Yine kardeşlik devam ediyor yani. Türkçemizin elastik yapısı kardeşlik deyince ne oluyor? Evet. Bizde brotherslık falan diye geçmez. Kardeş evet. kardeştir. Evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Ne diyorlar bilmiyorum. Galiba ki, kim söylüyorsa ona gils mi? İngilizce'de gil kalıbı gil kalıbı. Işte çok zengin bir dil olduğu için İngilizce'de gil diye bir kalıp yok. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? E, Ekim Uyar. Ekim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz siz de. E, ben aslında başka birini söyleyecektim ama şey acaba kardeş mi biliyor musunuz siber e, Çekili ile Murat Kecili. Hayır Bakayım, değil, yok. Bakayım, değiller. Değiller, değiller. Hayır. Değiller Allah. Allah. ben öyle kardeşi hayır. O zaman şeyi söylemek istiyorum. Ee, Senin Williams, Renis, Williams. Ha, doğru. doğru. Bakayım, o... onlar kardeşi. Evet. Evet. Onlar kardeş. Evet. Williams kardeşler. Ben Orada <gülüyor> Gil dediğin zaman, Oktay aslında Williams diyorsun ya. Hı hı. O Williamgiller demek. Evet, mesela doğru. Nereye mesela nereye diyorsunuz? Ama mesela Williams'ların... We are going to Williams. Yani Ama... William Gill'e gidiyoruz. Williams House gibi. Gibi. Tostçu değilse eğer Williams'ların yeri. <gülüyor> böyle bir yere gidiliyor gibi. Tamam. Ekim Bey teşekkür ederiz teşekkür. sağ olun. Ben İngilizce... teşekkür ederim. İngilizce'nin en büyük açmasını da bu sayede ortada kaldırdık. Olduk. Oh be. O zaman kardeşler demişken çok güzel bir abi kardeş veya abla kardeş bilmiyorum. Ne En güzelleri. Gerçi ayrıldı da şimdi ama. Olsun canım. Çok güzel şarkı yapmışlardı zamanında. İki kardeş baş başa verince oluyor demek ki. ...siz kaç dört kayd bunun alasını yapardınız Hı, ama ne oldu duruyorsunuz şimdi ülkenin dört bir tarafına yayıldık babamın görevi dolayısıyla what's drive so much now god dance on the line what god dance i just like him this is crazy Hanefendi bu şarkılar yapıldı hep. Dsp'lisi yok kaç kere söyleyeceğiz gidin gidin lütfen. Gidildim efendim. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Deniz yazıcıoğlu ben. Deniz Deniz bey nereden arıyorsunuz bize? Biraz uzaktan arıyorum ses kötü mü geliyor? Yok yo, çok yo, güzel yo, geliyor tamam. biraz geç geliyor fazlalı geliyor o yüzden e, merak etti pardonlarım. İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor anca gidiyor. Peki efendim ne yapıyorsunuz İstanbul'da? Ya şimdi evden çıkmaya hazırlanıyorum. Görüşme tipi bir şeye gideceğim. Ne tipi yani? Iyi, şanslar dileyelim. Ne iş görüşmesi falan mı? Yani aslında sayılır da sayılmaz. Çünkü hani şey beleş parası staj görüşmesi onun için bile görüşmeye çağırıyorlar. Peki o zaman Deniz Bey Hep <gülüyor> para vermiyorsunuz Hem görüşmeye çağırıyorsunuz diye sinirlendiniz Haklı sinirinizi paylaşıyoruz Hemen cevabınızı alalım Şey söyleyeceğim ben En birinci Uygur kardeşler Uygur kardeşleri ekledik listemize Çok teşekkürler Deniz Bey görüşmek üzere İyi günler, güle güle. İyi günler. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Deniz Bey onu söylemeyi unuttuk maalesef Söylenmişti o tweet dünyasında Twitter'dan bize ulaşan dinleyicilerimiz var Hemen onlara da bakalım ee, eğer telefonumuz yoksa varsa az sonra bakalım. Tamam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sezer Yaman ben. Sezer Bey hoş geldiniz hemen alalım cevabı. E, Deniz Türkalı Barış Pirasan diyorum. Şimdi hepimiz tabii şok olduk. Vedat Türkali'nin adı da oluyor. Biliyoruz hani. da şu dakikaya kadar hepsinin e, isimleri Doğru. şeydi e, soyadları aynıydı. Bu bize bir tokat gibi cevap oldu. E, şu anda herkes ambale <gülüyor> pozisyonunda bekliyor. <gülüyor> Yani e, birisi e, babasının gerçek soyadını, diğeri e, kullandığı soyadı kullandığı için öyle olabiliyor. Olabiliyor. Çok Böyle teşekkür şaşırmamak efendim. Şaşırmamak lazım. Hayatta nelerle karşılaşacağız. Çok teşekkür ederiz. E, Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Babasının emekli maaşını almak için buradan. Pasaport için pasaport kalıyormuş. O yüzden şimdi. 25 yaşında 3 aydın şey alıyormuş. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Volkan ben. Volkan Bey hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk merhabalar. Tam isimlerini bilmiyorum ama bu Kelly Family vardı. Böyle kızıl Guns N' Roses'tan Axl Rose gibi saçları olan evet, Kelly Evet Doğru Kelly Family'i bilmez vardı. miyiz Kelly Family. Kelly family diye Onlar hem geçer. hem sadece evet. kardeşler değil anne baba da katılıyordu işlere. Tam evet, bütün evet. sülale oldu? No. 15-20 kişi. Keli ne oldu Kelif Emili'ye? Ne oldu sonra onlar? Toparlayamadılar onlar, onlar şey galiba. yapmışlar. Plastik işine girdiler. Hmm. O stümde. <gülüyor> <gülüyor> o bilmiyorum ama yani Kiflerine çok güzel vardı. Hiç aşk çarkıları gençliğimizde dinlerdik. Dinlerdiniz. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kelif Emili'den bir şey dinleyelim Hadi artık. Altta bir Kelif Emili uyuz uyuz çalsın da bir meşremiz yerine gelmesin. Kelif Emili. Şu Twitter'dan sen Kelif Emili dışında söyle. Kelif Emili geliyor. Arz ederim. Cebeli Tarık e, dinleyicimiz, e, Hakan ne? Peker, Zafer Pekerdi anılmadan bitmesin bu program demiş. Doğru, çok güzel demiş. Ölümsüz Hakan Peker. Alişan Balkoca, süt kardeşler demiş. Doğru. <gülüyor> Zeynep Tarkan, Acda Seminemiz, Pekkan demiş. Ondan sonra Erdem Yıldırım Er, Chemical Brothers demiş. Chemical Brothers değil mi? Ondan sonra ve... Muammer Chemical ve... Ha Hasan Chemical. Hasan Chemical. Zeynep Hanım bize Wachowski Brothers'ın The Wachowskis olduğunu da hatırlatan bir bilgilendirme evet. şeyi göndermiş. Günaydın, Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ali Ertuğrul ben. Ali Bey hemen alın cevabınızı. Right kardeşler, Right, right kardeşler, elbette evet, Gök de paylaştılar. Tabii ki, onu da evet. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Siz hangi raicisiniz? Onlar iki raıt right hangisiydi? Valla iki right'tı da sağdaki miydi soldaki miydi hatırlayamadım. Ya ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi arka pilot koltuğundaydı da, hatta düşüyorlardı bir tanesi. Arkadan düşmek üzere olanı kabul ediyorum. Öyle mi? Pilot değil de arkada oturanı şey yapıyorsunuz makbul evet, diyorsunuz. Evet siz. evet. Peki Ali Bey çok güzel seçim. Çok sağ olun. Bence Teşekkür de. Teşekkür ederiz. Ben de right kardeşlerden arkada olum. Arkada oturan doğru. En pinalar çıkayım. Ben uçak ben olmasam uçak uçmazdı diyenleri kabul etmiyoruz. <gülüyor> Kelife Mili dinleyiyoruz. Ne, evet Oktay Bey ne, Twitter'dan mesaj geldi. Twitter'dan Bahar e, okay. Akçura eee Aclı Pekkan demiş. Herkes Aclı da Ozmont Brothers vardı. Ozmont Ozmontlar. Kim onlar Ozmontlar ben bilmiyorum. Benden başka hatırlayan yoktur demiş zaten Bahar Hoca. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Olcay ben. Olcay Bey hemen alalım cevabı. Jackson's Five. Jackson's Five. Hayır kabul edemeyiz. Karşınızda. Hayır. Lütfen rica Hayır ol Olcay Bey. Hayır. Başka bir şey söyleyin. Onlar. onlar çok söylediler ama. Çok söylendi. Başka bir şey söyleyin Olcay Meland Bey. Melend Kim diyeyim hadi. Kim kim? Melend kim? Kim, kim. Kardeş miydi onlar? Tabii kardeşti ya. Aaa Melend Kim'i. Aaa bir Melend Kim çal Ege. Peki abi. <gülüyor> Gitarın <gülüyor> yanında çal bakalım. Olcay Bey teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok abi. sağ olun. Erdem Yıldırım Ert Teenage Mut Mutant Ninja Turtles demiş. Doğru. Onlar kardeş miydi? Aynı Mamçika'yı vurdular gerektiği zaman. Say dördünü de say Ege. Ee, Raphael, Donatello, ondan sonra başka... Michelangelo. Ee, Michelangelo, Leonardo. Peki ustaların adı? Şey, Clips... ne clip'si be? Sipsi miydi Neydi? ne? sipsisi sprinter usta. Sprinter usta. Evet. Usta, Bunların saygı <gülüyor> Jackson kardeşler ne kadar popüler kardeşler. Aa Onur Kara ağoğlu çok güzel bir kardeş şeyi hatırlatması yapmış bize. Arçil ve Şota Alvarez. Aa, Aa Alvarez. Ya hep unutuluyor ya. Vallahi Arçil ve Şota'yı unut artık. Yani vallahi. Magazin programları televizyonları doldurdu. O televole programlarını artık izleyemiyoruz. Ne güzel. Televoleler o. zamanında öğrendik biz. Şimdi televolelere yer bulamıyoruz. Hep yarışma programları efendim. Televole söyle, istiyoruz. Televole daha çok. Burada Acun Bey'e iletiyoruz. Televole istiyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özlem ben. Özlem Hanım hemen cevap lütfen. Emilio Esteres, Charlie, Charlie Sheen. doğru. Aa, Yine Charlie ters Sheen. köşeye yatıran soyadlarından. Emilio Esteres'le diyorsunuz Charlie, Charlie, kardeşim diyorsunuz. Charlie, kardeşim. Evet. Teşekkürler efendim. ilk duyduğumdan beri bu iki isim aklımda ama bir türlü telefonu düşüremez. Düşüremezsiniz. <gülüyor> düşüremez derler hatta çok yoğun telefonlarımız evet. Özlem Hanım. Çok yoğun ya, çok yoğun. Çok teşekkür ederiz tamam, Özlem Hanım. Erdem Bey bize e, Blues Brothers hatırlatmasını yapmış illa ki. Yalnız o geldi. filmde. Yetimhane kardeş diye. Hayır, o bu... zaten anne baba biri değil. Başka? Başka şöyle hızlıca bakıyorum. Eee... Bahar Ufuk dördüncüyü söylemeyi unuttum ben. Özür dilerim. Ee, diğer iki ünlü piyanist e, Bahar Hoca gönderdi bize bunu da. Kardeşler kategorisinden hatırlatma. Onu da söylemiş olalım. Başka geliyor. Akıyor akıyor. Ama Fatih Erkoçla Sinan Ar Ar Ar Erkoç. Kimse söylemedi. Evet. Hayret bir şey ya. Fatih Hep Erkoç, Erkoç. Oktay şurada şey yap. Oyna da oyna kafana göre oyna. Oyna da oyna. Yeterli. Yakışır sana. Gülen. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederiz, kiminle görüşüyoruz, siz nasılsınız? Başak ben. Başak Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, biliniriz efendim. Ya ben program başından biri söylenmiş en anti karizmatik kardeşleri söylemek istiyorum. Meri ve eşli olsun. Kız Aa, kardeşler vardı, Hem de ikizler, i̇kizler doğru. Ha, evet. Ne kardeşlerdi? Süt kardeşler. Meri ve eşli olsun. Aa. Bu şeyde ikizler miydi ne? bu? şey iki slaydır bizim ev diye bir şey full tamam işte house diye full house'la house oynayan olsa, iki. Ondan evet. sonra onlar büyüdü de bir böyle bir anoreksik falan oldular değil mi? Sonra böyle e bir e şeyle çekim kurtardılar çekimler, kurtardılar. E çok zenginler onlar şimdi. Çok zenginler yani. ve Amerikan magazeninin de önemli figürleri haline geldiler. Evet. Yani çok, bize de şey söyleyeceksiniz var. zannettim. Ciciş kardeşleri söyleyeceksiniz <Gülüyor> zannettim. hiç kimse söylemeyince <Gülüyor> maalesef. maalesef. Yok, o kadar hiç söylememiş azından. Teşekkür teşekkürler efendim. Görüşmek üzere o zaman. Yani ne kadar nezihsinizlerimiz Kimse de ağzını açıp ciciş kardeşler demedi. Ciciş kardeşler ne ya? Ay sen cicişleri nasıl bilmezsin Nokta. Yoksa biz altın mıyız diye taktım. Haa o gerçek olanlar mı? <gülüyor> gerçek ciciş kardeşler. Ya Önder Yalaz çok güzel hatırlatma yapmış. <gülüyor> Lehman Brothers unutmayalım lütfen demiş. Son telefonumuz günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben çiğdem. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çiğdem'e teşekkür olun. ediyoruz. Çiğdem e. Asalet kattınız programımıza. Estağfurullah, estağfurullah. E, yok yok öyle, gerçekten ya, ya, öyle, öyle. Tebrikler <gülüyor> Buyurun Çiğdem Hanım, hemen alalım kardeşleri. Aa, şimdi ben iki isim söyleyeceğim ama sadece müzik sektörü müdür kardeş olarak söyleyebilirim. Hayır, bize e, ne dedi? Ulaşım sektöründen de Wright kardeşleri söylediler mesela veya müzik tamam. sektörü. O zaman müzik sektöründen Blues Brothers diyebilirim. Evet ki. Ee, film sektöründen de Warner Brothers diyebilirim. Warner Brothers. Teşekkür ederim, çok, çok teşekkür ederim Çiğdem Hanım. Hoşça kalın. <gülüyor> Sağ olun. Kalın. Ee, Zeynep Hanım yine hatırlatmış Twitter'dan... kardeş şanslar var. Kardeş Aa, şanslar evet şanslar yani nasıl unutuluyor bunlar? Daha neler neler sayamadım. Demiş. Ama onların yani bir tanesi gerçek... ...Kim Kardaş yani gerçek ünlü... ...diğerleri Abi. yandan ünlüler ama... ama hayır, pardon. Biz altın mıyız da gerçek olalım? Reality Show <gülüyor> ünlüleri böyle bir şey de var. Tabii, <gülüyor> aile <gülüyor> tamamen ünlü oluyor. On damat da ünlü. Sistem şey hiç ünlü. öyle değişmedi yalnız. geçim öyle diyorsun da yani... tamam ...Kim Kardaş ünlü diğerleri yandan ünlü... ...de pek çok ünlümüzle yandan, karşılaştığımız... ...Ozum Wilson'la kardeşi neydi Owen Wilson'ın adını? Aa evet. O da mi? o da çok. Onlar da çok güzel kardeş. Ben çok seviyorum onları. E, Cliff Owen diye birisi var mıydı? Olmaz. Clive, Clive. Owen olabilir mi? Clive Owen. Clive Owen var tabii. Var. Onun evet. kardeşi var ama o SGK'da mı çalışıyor? Ablası var bir tane onun. <gülüyor> ama neyse ne. Talihli ismini açıklayalım ve o piti piti gölemeni sepetini çalıştıralım ve son hmm. şarkımızı dinlerken bir taraftan da talihliyi açıklayalım. Evet. Biraz da bir mır mır mır mır. Hem de sinema kulübü de almış olacak. Oyunda oyuna kafana göre. <gülüyor> e bu yabancı. Evet biz şey diyerek... Bu sinema Erkuç yorumu var abi. <gülüyor> Çok güzel. Fatih abisi, bak o şarkının ne ben bir yandan dinlerken anlatayım. Yeterli. Ee, abisiyle arasının açıldığı Yeterli. şarkıdır o. Y Yeterli. Yani, hani bak <gülüyor> burada hiç isme gitmeden ben size şey yapıyorum, karışık olarak söylüyorum. E, Kelly Family, e, Serena Venus, Vachevski, Güler Süher, Selçuk Rana Ala, Göz Game of Thrones'daki adamla Lily Allen, e, Baldwin kardeşler, Taylan kardeşler. Taylan kardeşleri verelim hadi. Taylan kardeşlerden de. Ege, mutabık mısın? Mutabıkım. Kav ben de mutabıkım. O zaman karşılığına bakıyoruz. Ay Vike Hanım. Hayca da uydum. İşler sıkıntı. Dersler stres